Mescid-i Aksa Bazen yerdeki takdirler semadaki değerlere uymuyor. Bakıyorsunuz oradaki bir kutsi burada hakir görülüyor. Oradaki metaf kutsiyan burada en pes ayaklar altında çiğneniyor. Şimdilerde Mescid-i Aksa bu manaya ne ürpertici bir misal. Museviler ve Hristiyanlar için öteden beri takdis edile gelen bu tarihi ünlü mabet, Müslümanlar için de ziyareti tavsiye edilen üç mescitten biri olma kutsiyetiyle serfiraz. Mescid-i Aksa, Hz. Davut ve Süleyman Peygamber döneminde altın çağını yaşadı. O muhteşem devirden şimdilerin karamsar ruhlarına kalan sadece bir ağlama duvarı bu iki ünlü Nebi'den sonra İsrail milletindeki iç bozulmaları, devlet çapındaki çözülmeler takip etti. Bunun tabii lazımı olarak da işgaller, tehcirler, sürgünler, esaretler vesaireler. Asurların işgaline uğrayan Filistin ve Mescid-i Aksa, bu zulüm tapanlamasının açtığı yaraları tedavi edemeden, Öncekileri unutturacak şekilde bir kez de Babil'lilerin zulüm paletleri altında ezilip inledi. Derken uzun esaret yılları ve utandırıcı zilletler. Arkadan bir başka toparlanma faslı. Onun arkasından da Romalıların kendilerine has işgal usulleri ve ayrı bir esaret ve zillet dönemi. Yıllar ve yıllar hep böyle Yahudi vefasızlığı, işgalci cefası ve boynunda zincir Mescid-i Aksa'nın inlemesiyle sürüp gitmiştir. Mescid-i Aksa ikinci bir altın çağını Adil Halife Hazreti Ömer'le idrak etti. Birkaç asırlık bu yeni gül devrinden sonra Haçlılar bir kere daha kan, irin ve alev içinde onun harimini kirletip kubbesine salip yerleştirdiler. Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarıp Müslümanlara onurunu iade edecek güçlü bir iradenin beklendiği bu dönemde kutlu mabet karşısında büyük tarihi şahsiyet Selahattini buldu, buldu ve kurtuldu. Bu mübarek mabedin dört asırlık en son sükûnet dönemi ise Yüksek ruh, nezih, gönül ve büyük dahi Yavuz Selim'le gerçekleştirilmiştir. Bir zamanlar din ve dini hatıraların ruh ve mana gibi duyulduğu, tütüp durduğu ince ve nazlı bir mucizeler iklimiydi Mescid-i Aksa. Şimdi onu, hali hazırdaki sessizliği, daha doğrusu kendisinden beklenen sese göre, durgunluğu, küskünlüğü ve yorgunluğuyla düşünüyor, onunla bulunamamanın, dağ ustılasıyla inliyoruz. Mescid-i Aksa Kabe ile beraber, aynı zaman dilimi içinde, gökten gelen emirlerle, yerden fışkırır gibi fışkırıp yükselmiş, ve yerinde kutsilerin mihrabı, Yerinde de onların minberi olma payesiyle Çağlar ve çağlar boyu harimine girenlere kanatlarını açmış. En amansız, en imansız devirlerde dahi Onlara lazille zille illâ ''Hak gölgeliğinin dışında gölge yoktur'' soluklarıyla elniyet soluklamış Ve yeryüzünün adeta cennetül mevâsı olmuş ...mukaddes ve mübarek bir mekandır. Binbir hatıra ve hülyaya kaynaklık yapmış bu yüce mabet... ...şimdi boyunu buruk, iklimi karanlık... ...görüp çektiklerinden tab, ...acı acı yüzümüze bakıyor gibi bir hüzün var çehresinde. Onu böyle müşahede ettikçe adeta içimize kan damlıyor... ...ve nefesimizin kesildiğini hissediyoruz. O, bir zamanlar gönüllerimize semaviliği fısıldayan... ...en kutsi bir mihrap, ...en mübeccel bir minberken... ...şimdi kolu kanadı kırılmış... ...kökünden koparılmış... alem şümül ışığı söndürülmüş... ...kısır ve inhisarcı bir anlayışın elinde sönecekmiş gibi duran... ...bir mum ve devrilecekmiş gibi duran bir garip iskelet. Bizler kardeşlerinden koparılmış bu mahzun mabedi, ona ait levhalarda, maketlerde veya televizyon ekranlarını her müşahede edişimizde, onu o muhteşem günleri içinde tahayyül eder, etrafındaki hayhuyu duymaya çalışır, ve kendimizi tam onun temiz atmosferine salacağımız esnada, birdenbire onu esir eden hain ellerin gelip ruhumuza saplandığını, ciğerimizi söküp aldığını duyar gibi olur ve yerimizde kala kalırız. Bu vaziyetiyle o bize hep bir kısım kanlı deliler tarafından öldürülmüş, parça parça ve lime, lime edilmiş bir mağdur ve mazlum insan şeklinde görünür. Dostlarının vefasızlığı, Düşmanlarının gadru cefası arasında sıkışıp kalmış, Bu mazlum ve mağdur varlık, Sanki kesilip biçilirken, Doğranıp sağa sola saçılırken, Çığlık çığlık bağırmış da, Sesini bize duyuramamış gibi, Bir sitem müşahede edilir çehresinde. O, Şaşkın ve hayret dolu gözlerimize, Kendini has ve, Mahremiyetiyle her açılışında Vaktiyle taze Genç Alaka duyulan Şimdi uçmuş renkleri Ölgünleşmiş manzarası Vaktiyle süslü ve nazlı Şimdi ihtiyar ve mecalsiz hali Vaktiyle ibadet taatle çınlayan kubbesi Burcu burcu ruh ve mana kokan çevresi Şimdi solmuş nakışları kesilmiş sesi ve levsiyat işgaline uğramış etrafıyla adeta bir insanın inkıraz bulan tarihini mırıldanmaktadır. Evet, Mescid-i Aksa ki bir zamanlar olgun ruhunu dolduran binbir hatıra ile taşkın, geniş, yaldızlı, zıyalı ve sükuneti üfül üfül kulakları semada Dudakları kalbimizin kulaklarında bize huzur fısıldayan dupturu bir ilahi nefehat kaynağı iken Şimdi gözlerimizi yaşlarla dolduran hali Gönüllerimize ezen melaliyle bize hüzün bestesi söyleyen kekeme bir dil Onun bu hale düşürüldüğünü ilk gördüğüm gün eyvah dedim demek içinde Hazreti Adem'in sesinin yankılandığı şebresinde Hazreti İbrahim'in soluklarının hissedildiği kubbesinin altında Davut ve Süleyman peygamberlerin hayhuyunun çınlayıp durduğu mağarında peygamberler sultanının sonsuza yelken açıp dost vuslatına erdiği ikliminde Hazreti Ömer'in emniyet ve güven soluklarının duyulduğu minberinde Selahattin'in tok sesinin işitildiği bu kubbe altında, bu duvarlar arasında artık imanlı gönüller coşkuyla bir araya gelemeyecek, sevgiyle kucaklaşamayacak ve gürül gürül Allah diyemeyecek. Eyvah! Demek artık bu kapılar ne hızlı ne de yavaşça, ne sevinçle ne de heyecanla inanan gönüllere ardına kadar açılamayacak. Artık hiç kimse oraya emeği geçmiş ve orayla alakalı hatıraların içinde yaşamış o büyük ruhlarla onun bahçesinde, onun şadırvanının başında, onun semaya açık kubbesinin altında bir araya gelemeyecek. Ve geçmişin hülyalarını ...yarınların rüyalarıyla iç içe yaşayamayacak. Kimse onun ukbaya açık pencerelerinde sır arayamayacak. Cennet yamaçlarını andıran ikliminde... ...ruhanilerin koşuştuklarını tahayyül edemeyecek. Demek artık... ...Mescid Aksa'ya ait bütün rüyalar... ...bütün hülyalar bitmiş. Çevresini aydınlatan ışıklar sönmüş kubbesini aşıp göklere ulaşan tekbir, tehlil ve temcit sadaları susmuştu. Taşın da, ağacın da kulakları vardır derler. Dillerinin de olmasını ne kadar arzu ederdim. Evet, şu mübarek muhabbet dili olsaydı da, dün gördüklerini bugünkü çektiklerinin yanında ifade edebilseydi, belki o zaman edenler ettiklerinden ürker, geri durur, Belki vefasız dostları da ürperir kendilerine gelirlerdi. Ben şahsen onun geçmişten gelen ruhunun kemirildiğini, manasının soldurulup zebil edildiğini her gördükçe, Kudüs cephesinde ciddi bir bozguna uğradığımızı hissetmiş ve burkuntuyla iki büklüm olmuşumdur. Kim bilir onun renk atan kubbesi, Kararan duvarları, hüzünle akan şadırvanı ve bunlar gibi konuşmayı, şikayet etmeyi, içini dökmeyi beceremeyen insanları boğulmaya dönen sükütlerinde ne çaresizliklerle bize bakmakta ve içlerinde ne acılar saklamaktadır. Bana şanlı geçmişimi gösteren ve onu hayallerime geri veren Mescid-i Aksa'nın duman duman o hüzünlü duvarları, çevresinden kopup bulutlara ulaşmış gibi görünen kubbesi, hak mahremiyeti yolunda kurulmuş ve bizlerde bir haremlik hissi uyaran kubbe çevresi ve her biri sonsuzluğun ayrı buğutlarına açılıyor gibi görünen büyülü kapıları, artık belirsiz bir sis duman içinde, ...ve renk katmış birer resim gibi görünmekte. Mescid-i Aksa'nın elden çıkmış olması... ...mensub olduğum din adına gayretime dokunuyor. Onu başkalarının elinde esir düşmüş görmek yürekler acısı. Doğrusu onu öyle mahfazası kırılmış bir inci gibi gördükçe... ...içimden nefretler kopup yükseliyor... ...ve ruhum temelinden sarsılıyor... O bugünkü haliyle çevresinde gözyaşı dökülse de garip, hariminde namaz kılınsa da gariptir. Zira Mescid-i Aksa şu anda Havra ile beraber kilisenin demir pençesinde ve esaretlerin en acısını yaşamakta. Ve eğer canlanıp kendimize gelebileceksek, felç olmuş iradelerimizin yeniden canlanması ruhlarımızın uyanıp kendine gelmesi için bundan daha dokunaklı bir tablo